Merhaba, evde oturup televizyonda bir basketbol maçı izlediğinizi hayal edin. Gördüğünüz şey aslında birbiri ardına konmuş hareketsiz görüntülerden ibaret. Bu hareketsiz görüntüleri alıp kafamıza koyuyor ve kendi kendimize gerçek bir basketbol maçı izlediğimizi söylüyor ve buna inanıyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Geçtalt prensipleri işte bunu anlatmaya çalışıyor. Geçtalt prensipleri biraz zor bir isim ama öyle değil mi? Peki nedir bu Geçtalt prensipleri? Geçtalt prensipleri bize bir şeyleri algılama şeklimizin neden öyle olduğunu açıklamaya çalışıyor. Neden kendimize bu basketbol maçı görüntülerden oluşuyor değil de bu bir basketbol maçının gerçek, canlı bir temsili diyoruz? İşin aslı Geçtalt'ın bulduğu birçok yasa ve prensip var. Biz de bu videoda bunların her birini örneklerle inceleyeceğiz. Şurada yasalara bakacağız, şuraya da tanımını yazacağız. İlk yasa veya Geçtalt prensibi benzerlik yasası. Benzerlik yasasına göre birbirine benzeyen cisimler beyniniz tarafından bir grup olarak algılanır. Grup olarak algılanır. Peki bu ne anlama geliyor? Hemen bir örneğe bakalım. Bu örnekte kare ve daireler olduğunu görüyorsunuz. Şurada bir kare var, şurada da bir daire var ve böyle devam ediyor. Belki ilk fark ettiğiniz şey şurada üst üste karelerin olduğu. Şurada da dairelerin olduğu. Başka bir deyişle beyniniz doğal olarak bir örüntü fark etti. Aynı zamanda şu dairelerin şu dikey kolonu oluşturduğunu, şuradaki karelerin de bu dikey kolonu oluşturduğunu fark etti. Beyniniz bu resmi doğal bir şekilde dikey kolonlar görüntüsü olarak algıladı. Yani şuradaki uzun yatay kolonlar olarak değil. İşte ilk Geçtalt prensibi bunu söylüyor. Birbirine benzer olan şeyler, yani bu resimde daireler, beyniniz tarafından gruplanıyor. Evet, ikinci Geçtalt prensibi, Pragnans yasası. İşte zor bir isim daha ama gerçekten çok anlamlı. Bu yasaya göre gerçeklik genelde olabilecek en basit forma indirgenir veya o formda düzenlenir. Gerçeklik en basit forma indirgenir. Bununla ne kastediyorum? Hadi bakalım yine bir örneğe bakalım. Burada birbirinin üstüne konmuş beş daire görüyorsunuz. Pragnans yasasına göre bu resme bakıp resmi beş daireye bölüyoruz. İşte bir daire, iki daire. Peki neden bunu daha karmaşık şekillere bölmüyoruz? Mesela buna bakıp, şurada garip elmas veya oval gibi bir şekil var. Şurada yarı daire var. İşte şurada da bir çizgi. Burada başka bir çizgi var demiyoruz. Yani bu resme bakıp çok daha karmaşık şekillere bölebiliriz ama böyle yapmıyoruz. Resme bakıp şurada bir daire var, şurada da başka bir daire var ve üst üste konmuşlar diyoruz. Bu karmaşık çizgiler dizisine bakıp en basit forma indiriyoruz. Yani bu görüntüyü oluşturan karmaşık şekiller yerine üst üste konmuş beş daire. Üçüncü geçtalt yasası ise yakınlık yasası. Evet, yakınlık yasası. Bu yasaya göre birbirine yakın olan nesneler aynı grupta toplanırlar. Yakınlık yasası içinde bir örnek verelim şimdi. Burada bir dizi daire görüyoruz. Bu görüntüye baktığınızda doğal bir şekilde dairelerin dikdörtgen olarak dizildiğini görüyorsunuz. Şurada da başka bir daire grubu var. Şu daireler dizisi birbiriyle şuradaki diziden daha yakın bir şekilde gruplanmış. Bir dakika, şurayı hemen sileyim. Evet. Neden ilk baktığımızda bu daireleri gruplamadık? Çünkü şuradaki daireler birbirine şuradakilerin olduğundan daha yakın. Bu dairelerin arasındaki uzaklık şu uzaklıktan fazla. Yani doğal olarak uzaklığa farklı nesnelerin birbirine ne kadar yakın olduğuna bakıyoruz. Ve birbirine yakın olanları aynı grup içine koyuyoruz. Bir sonraki yasada süreklilik yasası. Bu yasaya göre çizgiler en düzgün yolu izler gibi algılanır. Çizgiler en düzgün yolu izler gibi algılanır. Şimdi hemen bir örneğe bakalım. Bu örnekte yine bir dizi daire görüyoruz. Bu görüntüye baktığımızda bu daire dizisinde şu yöne bir akış görüyoruz. Yani şu yönde bir ilerleme değil. Bunun sebebi buradaki açının şuradakinden çok daha az dik olması. Beyniniz doğal olarak şuradaki çizgiyi çekiyor. Ve bu dairelerin şuradakilerden daha sürekli olduğunu fark ediyor. Bu görüntüye bakarken beyniniz aynı zamanda şu daireleri alıp tek bir şeymiş gibi organize ediyor. Daireleri grupluyor ve bir örüntü fark edip dairelerin sürekli giden bir çizgi oluşturduğunu düşünerek bu daireleri tek bir zihinsel kategoriye koyuyor. Şuradakiler de kendi ayrı kategorisindeler. İşte süreklilik yasasının anlattığı şey bu. Ve son yasada, Gestalt prensibi tamamlama yasası. Bu yasaya göre, aynı grup içine konan nesneler bütün olarak görünür. Yani boşlukları görmezden geliriz ve hatları, çizgileri tamamlarız. Hemen tanımını yazayım. Aynı grup içine konan nesneler bütün olarak görünür. Şimdi bir örneğe bakalım. Burada şu açıyı görüyoruz. Hemen şurada da şu açı var. Pacman gibi gözüken garip yarı daire şeyi görüyorsunuz. Bu durumda aklınız doğal bir biçimde üçgeni dolduruyor. Gördünüz mü? Bilmiyorum ama şurada bir üçgen var. Aklınız buradaki boşlukları, hatları doğal olarak dolduruyor ve bu üçgeni algılıyorsunuz. Hemen sileyim. Yani bu görüntüde üçgen olmasa da beyniniz size burada bir üçgen olduğunu söylüyor. İşte tamamlama yasası bunu söylüyor. Yani bildiğiniz şekil ve görüntüleri oluşturmak için aklınız eksik bilgileri dolduruyor. Buraya kadar. <gülüyor> Hoşçakalın.